getirdiğin diye eşkere, ya bizim yararlarımız ve görüşümüz hiç umumunda değil. Ne yaparsan yap. Çünkü gidecek olan vardı. Mustafa Bakit... gitti ama. Gittir. Mustafa gitti. Mısır, Mustafa gitti? Bu evekede başka değildi. Biz azaba koyacaklar ne değiliz. Sen kendi halini ne yaparsan. hep bizim, biz biz azaba. Uğramayacağız. Niye uğrayalım ki? Malımız var, mülkümüz var, serbetim, bahçemiz var, yağmur zamanda yağıyor yani işte. Niye, niye azaba bulacağız ki kendi kafalarına düşünebilir. Bıraklar onu yalan saydılar. Hadi bu da yalancı dediler. Diler, biz de kendini helak ettik. Nasıl helak etmişler? Şüphesi bunda elbette bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman ediciler değildir. Hakika, senin Rabb'in elbette o mutlaka ödedi ve çok istirgidir. İstirger ama cezan da verir. Allah'ın kulu iki tarafla keser. Semut kabi Yemen'de, öyle. Başka değil. Semut kabi de gönderilen peygamberleri tebliğ etmiştir.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 Siz buradaki nimetlerin içinde emin emin burada kalacak mısınız? Yani bu mal bu zaman size kalacak mı? Ebediyete kadar. Bugün Yemen diye, olmuş, gitmiş. Bitmiş çöldürmüş bir şey değil Yemen. Bağların pınarların içinde, ekinlerin ve tomuncukları nazik yumuşak hurma ağaçların içinde dağlardan şımarık şımarık evler yatıyorsunuz. Dağlardaki kayaları yontup ya oyuk yapıp yürüyorsunuz veyahutta o taşlar kesin. Başka evler yapıyorsunuz, taş evler yapıyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Müfettilerin de emrine boyun emin. Bu siz içinizde bazı sivri insanlar var. Yani reisleriniz, zenginleriniz bunların sözüne kalmayın. Her yani şey söylemişler bana göre ki onlar ve sizi kandıranlara, benim emirlerime karşı sizi kandırıp da saymayan, beni yoksa nerede da kalmayın. Herhalde. peygamber öyle söylüyor onlara, ki onlar geldiğine fesade verir, İstâr etmez kimselerdir. Onlar yer insanlara hep fesat verirler. Yani Allah'a inanmayın, peygambere kalmayın Direkten sizi böyle teşvik ederler. Sen de de ancak hızlı büyülenmişlerdensin. Sen çok çok sen çok çok büyüye kapılmışsın. Bütün bunlar bir eseridir. Bu sen dedikleri. Sen bizim gibi bir beşerden başkası değilsin. Beşer insan. Sen de bizim gibi bir insansın. Peygamber'e benzer bir yok. Hani ne kanatların var ne şu. Sen de biz gibi giriyorsun, içiyorsun, çarşıya giriyorsun. Bununla beraber eğer peygamberlikle, peygamberlikle vasfında doğucu isen haydi bir ayet muze getir. Salih dedi ki işte bu içki deve. Su içme hakkı. Bir gün onun da belli bir günün işmah hakkı da sizin. Ona sakın bir kötülükte girişmeyin Sonra sizi büyük, büyük günün azabı yakalar. Bu bir misal. Suyu bir gün içecek, bir kese içeceksiniz. Derken onu kestiler. Deveyi kesti. Onun hakkını kendine alır. Fakat peşman olurlar. Çünkü kendilerini o azap yakalayabardı. Allah onların evi bu su kaynak burada. O, o, o içecek. bugün gün su hakkı sizin. Bakın o yok. Subrizm devine hakkı ki. Hayvanı kestiler. Bakın o azap geliyor. Şüphesiz bunda mutlak bir ayet, ibret vardır. Ayet'in manası sadece Kur'an-ı cümleleri değildir. Ayet bir gösterilen e, misal de olabilir. Misal de olabilir. İşte şu, şu ev yanıyor. Bak, bu da bir ayettir. Misal. Sana bir şey gösteriyor. Böyle yani ayetin geliş manası ama bizim ayet anlayışımız Kur'an-ı cümlelerdir. Ayet var böyle iken onların çoğunu iman edici değillerdir. Hakikat, senin Rabbin, elbette o Allah, mutlaka et de çok esirgeçidir. Şimdi Lüt, Lüt kavminde kaldık. Vakit de geçmesin. Buraya kadar anlayacağınız bir şey var, anlamadığım bir şey var mıydı? 5-6 kısmı bilmiyor ben can taraftan. E, Lüt atmış. E, Bu... Hep evet, bak ya. Bu lütfu... Uh, ...adisesi için... ...bu... ne? neydi adamdı? Daniken, hani dan, arabalar Daniken mi? Daniken mi? Çok durur. Evet. Çok durur. Çok durur nedenle. Ama... ...aşağı Kur'anda almış. İncil'den almış, Tevbat'ten almış. Böyle bir şey oldu. Onları yapmış. Yakında. Okudum onu da. Ne? Vondaniken mi? Vondanik e. Erik Vondaniken. Erik Vondaniken. Erihan. Evet, o. Ama sonra Ar Ardan Arşet Eylül'e bir seri çıktı. Bu Osmanlı arşivlerinin olan karşısında bir şey vardı. Tevbatı. Ardan Arşet Orada her şeyle Silikon 10 gibi bir temperatur. Orada bu farklı yerlerde var mı? Bu ne? Gel bakalım. Hiç kimde böyle de soracaklar bakırlar. Tamam, hepsini şimdi bakayım. Site Açık. Açık açık. <A yellowưỡ> <Genau>. <Premium> <gülüyor> ben işte, işte mayamın da.